Bay Gear, diğer adıyla Brandyburg, havadan havaya ve havadan karaya saldırılarda güçlü bir gemidir. Ayrıca kendisi uzun menzile sahip bir bombardıman gemisidir.